Cihmetli Gül Efendi dinleyicileri Bir sabahın bereketi programına Hepiniz hoş geldiniz Yine bir sabahın bereketi programında Sizlerle birlikteyiz Her şey gönlünüzce olsun Gününüz ve günleriniz Bereketlere Hayırlara Huzura Sıhhat Ve selamete vesile olsun diyoruz Allah'ın rahmeti Selamı Bereketi Hepinizin ve tüm Allah'a inanan Ümmet-i Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in Bütün fertlerinin üzerine olsun diyoruz Ve programımızda ilk bölümdeki Her zaman hatırlayacağınız üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifiyle ile programımıza başlıyoruz efendim Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh Rivayet ettiğine göre Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurur: Kim birinin namusuna veya malına zulmetmişse dinar ve dirhemin bulunmayacağı o günden kıyamet gününden önce o kimse ile helalleşsin. Çünkü bu zulmü yapanın eğer iyilik ve ibadeti varsa Zulüm yaptığı miktarda sevaplarından alınır. Eğer yoksa zulmettiği kimsenin günahlarından alınıp ona yük yükletilir buyuruyor. Bir diğer hadisi şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre şöyle buyurur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık yapmaz. Tehlikeli bir durumda kalsa yalnız bırakmaz Kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını karşılarsa Allah da onun ihtiyacını giderir Kim bir Müslümanın üzüntüsünü giderirse Allah da Celle Celaluhu kıyamet günü onun üzüntüsünü giderir Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter buyurur Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet değerli dinleyiciler, Geldik bugünkü öykümüze. Bugünkü öykümüzün adı, Çoban Ağacı. Yaşlı çoban, sürüsünü otlatmak için, yaylaya çıktığında, tepeye yakın bir elma ağacının altında dinlenir, ve eğer mevsimi ise onunla konuşarak, Haydi bakalım evladım derdi. Bu ihtiyarın elmasını ver artık. Ve bir elma düşerdi en güzelinden, en olgunundan. Yaşlı adam, sedef kakmalı çakısını çıkartarak, onu dilimlere ayırır, ve küçük bir tas yoğurtla birlikte ekmeğine katık ettikten sonra, babasından kalan Kur'an'ını okumaya koyulurdu. Çoban, bu ağacı, 20 yıl kadar önce diktiğinde sık sık sular bunun içinde büyükçe bir güğüme doldurduğu abdest suyundan geri kalanı kullanırdı. Elma ağacının kökleri belki de bu sularla kuvvet bulmuş ve kısa sürede serpilip meyve vermeye başlamıştı. Çoban o zamanlar henüz genç sayıldığından şöyle bir uzandımı mı en güzel elmayı şıp diye koparırdı. Fakat aradan geçen bunca yıl içinde beli bükülüp boyu kısalmış, ağacınki ise bir çınar gibi büyüyüp göklere yükselmişti. Ama boyu ne olursa olsun ağaç yine de yavrusu değil miydi? Onu bir evlat sevgisiyle okşarken, ver yavrum derdi, gönder bakalım bugünkü kısmetimi. Ve bir elma düşerdi hiç nazlanmadan, yıllar boyu hiçbir gün aksamadan. Köylüler uzaktan uzağa gözledikleri bu hadiseyi birbirlerine anlatıp yaşlı çobanın veli bir zat olduğunu söylerlerdi. Bu yüzden çoban ağacının meyvelerini ondan başka kimseye kopartmazlar, el altından kopartanlara da iyi gözle bakmazlardı. Yaşlı adam ağacın altında dinlenip namazını kıldığı bir gün yine elmasını istedi. Ancak dallar dolu olmasına rağmen nedense bir şey düşmemişti. Sonra bir daha, bir daha tekrarladı isteğini. Beklediği şey bir türlü gelmiyordu. Göz yaşları, yeni doğmuş kuzuların tüylerini andıran beyaz sakalına süzülürken ağacın altından uzaklaşıp koyunlarının arasına attı kendini. Yavrusu meyve verdiği günden bu yana ilk defa reddediyordu onu. İhtiyar çobanın beli sanki o an bükülmüş, güçsüz bacakları da vücudunu taşıyamaz olmuştu. Hayvanlarını usulca toplayıp köye doğru yöneldiğinde, aşağıdaki caminin her zamankinden daha nurlu minarelerinden yankılanan, ezan sesiyle irkildi birden. Yeniden doğmuştu sanki çoban, bir şey hatırlamıştı. Çocuklar gibi sevinerek ağacın yanına koştu ve ona şefkatle sarılırken, Canım dedi hıçkırıp ağlayarak benim güzel evladım mis kokulum şu unutkan ihtiyarı üzmeden önce bugün Ramazan'ın ilk günü olduğunu neden söylemedin ki? Kainatta her şey Allah'ı zikrediyor, her şey Allah'ı tesbih ediyor, her şey kendi lisanı mahsusuyla Cenab-ı Hakk'a zikir içerisinde, ibadet içerisinde, ona karşı kendi vazifesini ifa etme durumunda, kainatta hiçbir şey yok ki boşu boşuna yaratılmış olmasın. Kainatta zerre yok ki, abes yaratılmış, fazlalıktan hiç yoktan yaratılmış veya hiçbir vazifesi olmadan yaratılmış olsun. Bu noktadan bizler şu kainat kitabını seyrederken, acaba insanın haricinde her şey Allah'a tesbih ederken, Allah'a hamd ederken, şükrederken, kendi lisanıyla Allah'ı zikrederken her şeyin onun için yaratıldığı insan zikretmezse olur mu? Evet elbette ki olmaz. İşte bugün kalbin zümrüt tepelerinden birisi olan zikir tepesinde sizlerle otağımızı kuracak. O zikir tepesinde bir seyredecek, tefekkür edecek. Ve zikir denilince ne anlamamız lazım? Ne anlamak gerek? Kalbin zümrüt tepelerinden biri olan zikir, bizim hayatımız adına, kalp dünyamız adına, ruh dünyamız adına neler ifade ediyor, ne gibi öneme ve kıymete haiz, İnşallah bu hususu sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dinleyiciler zikir anmak hatırlamak yad etmek manalarına da gelen zikir sofilerce Allah'ın ad ve ünvanlarının teker teker veya birkaçının bir arada tekrar edilmesinden ibarettir Zikir, Allah'ı münferiiden veya topluca anma yollarının bazılarında Allah, bazılarında La ilaha illallah, mürşit ve rehberin tayinine göre, bazılarında da daha değişik isim ve ünmanlarla eda edilir. Zikirde tıpkı şükür gibi hem lisan, hem kalp, hem beden, hem de vicdanın bütün erkanıyla yerine getirilen bir vazife ve bir kulluk borcudur. Cenab-ı Hakk'ı bütün esma-i hüsnasıyla, bütün sıfat-ı kutsiyesiyle yad etmek, hamd-ü senasıyla gürlemek, tesbihu temcitlerle gerilmek kitabını okumak onun rehberliğine sığınmak kainat kitabındaki ayatut tekviniyesini manayı harfiyle mırıldanmak aczini fakrını dua ve münacaf lisanıyla ilan etmek dua ve münacat lisanıyla ilan etmek Evet, bütün bunların hepsi lisana ait birer zikirdir. Başta Latife-i Rabbaniye olmak üzere, vicdanın bütün rükünleriyle Allah'ı yad etmek, yani onun varlığına dair delillerin mülahazasıyla oturup kalkmak, varlık kitabında sürekli parlayıp duran ve her an bize ayrı ayrı şeyler fısıldayan İlahi isim ve sıfatları düşünmek, sonra da onun cihan çapındaki rububiyet ahkamını bu ahkam karşısında sorumluluklarımızla alakalı meseleleri emrü nehiileri, vadu vaidleri, mükafatu mucazatları tefekkür etmek. Enfüsî ve âfaki yollarla varlık ve varlığın perde arkası sırlarını araştırmak bu araştırmalar esnasında basar ve basirete açılan uhrevi güzellikleri tekrar ber tekrar temaşa etmek. Zerreden seyyarelere kadar her şeyin alemi kuts hesabına atan birer nabız, alemi lahuta nur efşan birer tercüman ve hakikatül hakaika birer menfez olduklarını tasavvur etmek de bir kalbi zikirdir. Her zaman bir nabız gibi atan varlığı duyabilenler, bir hatıp gibi konuşan alemi lahutu dinleyebilenler ve bu menfezlerden celal ve cemal tecellilerini temaşaya muvaffak olanlar, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği öyle ruhani zevklere ulaşırlar ki, bu zevk zemzemesi içinde geçen hayatın bir saati yüzlerce seneye muadil gelebilir. Gelebilir ve bu kutsi seyahat o zevkli sonsuzluğuyla varidat ve manevi hazlar salih dairesi içerisinde köpüre köpüre devam eder gider. sübihat ve veçin nurları her yanı sardığı bu noktada insanın müşahadeleri insanı aşar. Aşar da her gönül erbabı ve her istidat zatül emre muvafık olsun olmasın duyup hissettiği şeylerle bir zikir belvelesi içine çekilir derken ihtiyari gayri ihtiyari esma-i ilahiyi mırıldanmaya başlar. Bazen zikir öylesine köpürüp insan benliğini sarar ki zikirden de zakirden de namun nişan kalmadığı böyle bir istirak halinde, kimileri la mevcuda illahu, kimileri la meşhuda illahu, kimileri Allah, kimileri la ilahe illallah ve kimileri de, tabi şuurlarının külliyeti ölçüsünde, la'dan sonra bütün esma-i ilahiyi birden mülahaza ederek, Allah'a geçer Ve böyle külli bir şuur Ve külli bir mülahaza ile Kelime-i tevhide devam ederler Herhalde Böyle bir kurbiyet Böyle bir maiyet atmosferinde Geçen saniyeler tabi varidata Açık münevver Saniyeler Kapalı ve nursuz senelerden daha bereketli ve daha ebediyet buğutludurlar bu mübarekiyete işaret için hadis olarak rivayet edilen bir kutlu sözde benim Allah ile öyle bir anım vardır ki o esnada bana ne bir mukareb melek ne de bir nebi mürsel ulaşamaz buyurulur emir ve yasakları ciddi bir duyarlılıkla hayata taşıyıp yaşamak, her emir ve her yasakla kendisine yapılan teklifleri vicdanında hissederek, iştiyakla emirlerin ifasına koşmak ve derin bir mesuliyet şuuruyla yasaklardan kaçınmak da bedeni zikirdir ki, lisanla yapılan zikrin derinliği de büyük ölçüde bu ikinci zikirden kaynaklanmakta, ve bu anil merkez güçle bir ölümsüz ses haline gelmektedir. Bunu bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Emir ve yasakları ciddi bir duyarlılıkla hayata taşıyıp yaşamak. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmada duyarlılıkla onu hayata hayat yapmak, yaşamak her emir ve her yasakla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 luhiyet kapısının tokmağına dokunarak, o dergaha kabul yollarını araştırarak ve beşeri olan aczu fakrimizi ilan ederek, ilahi kudret, ilahi kuvvet ve ilahi gınaaya ihtiyacımızı arz hamlesidir. Evet, zikreden ve zikrinde ısrarda bulunan zakir, Cenabı Hak'la mukavele yapmışçasına hıfz himaye, ve inayet seralarına alınmış olur ki, فَسْكُرُونِي اَزْكُرْكُمْ Anın beni ki anayım sizi. Bakara suresi 152. ayet ilahi fermanı da, fakrın aynı kuvvet, aczin aynı gına haline geldiği, bu sırlı keyfiyeti ifade etmektedir. Yani siz Allah'a zikru fikri ibadetle yad edeceksiniz, o da sizi teşrif ve tekrimle anacak. Siz, dua ve münacaatlarla onu mırıldanıp duracaksınız. O da icabetle size lütuflar yağdıracak. Siz, dünyevi işlerinizin arasında onu unutmayacaksınız. O da, dünya ve ukba gailelerini bertaraf ederek sizi ihsanla şereflendirecek. Siz, Yalnız kaldığınız zamanlarda da Onunla dolup taşacaksınız O da Yalnızlıklara itildiğiniz yerlerde Size En iyi celis olacak Siz Rahat olduğunuz zamanlarda Onu dilden düşürmeyeceksiniz O da rahatınızı kaçıran Hadiseler karşısında Rahmet esintileri gönderecek Siz Onun uğrunda cihad edip onu cihana duyuracaksınız. O da sizi dünya ve ukba zilletlerinden kurtaracak. Siz onun yolunda ihlaslı olacaksınız. O da sizi gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insan tasavvurunu aşan hususi iltifat ve hususi payelerle şereflendirecek. Böylece zikir arzusu, zikir cehdi zikre mashariyet nimetiyle kıymete ulaşacak derken Allah da bu tevfik ve hidayet lütfunu hususu ihsanlarıyla daha bir buğutlaştıracaktır ki ve şkuruli ve la tekfurun bana sürekli şükredin ve sakın nankörlüğe düşmeyin Bakara suresi 152. ayetteki emri Rabbani'si de işte zikirden şükre Şükürden zikre bu salih daireyi ihtar etmektedir. Zikir, bütün ibadetlerin özüdür ve bu özün özü de Kur'an-ı Kerim'dir. Zikir, bütün ibadetlerin özüdür ve bu özün özü de Kur'an-ı Kerim'dir. Ondan sonra da Hz. Sahibi Şeriat'tan sadır olan, yani Hazreti Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem sadır olan nurlu sözler gelir. Cehri yani aleni açık hafi yani gizli her şekliyle zikir duygu, düşünce ve şuur çevresinde halkalanan ziyai sübuhat ve veçhin bedene taşınması ve ruha mal edilmesi ameliyasidir. Zikir Cenabı Hakk'ın Gizli açık nimetleri karşısında onu ins cin herkese ilan etmenin ünvanıdır. Bu ilan kesildiği an yeryüzü ve ondaki varlıkların da hikmeti vücudu kalmaz. Peygamber beyanıyla aleyhi ekmelüttihaya yeryüzünde Allah Allah diyenlerin kalmayışı kıyametin kopmasıyla irtibatlandırılmıyor mu? Hangi şekliyle olursa olsun. Zikrullah yolu Hakk'a ulaşma yollarının en kavisi ve en eminidir. O olmadan Hakk'a vuslat zordur. Evet, vicdanların şuurla onu anması, Letaif'in ona dem tutması ve lisanın bu armoniye tercüman olması, sonsuzluk yolunun yolcuları için ne tükenmez bir zad-u zahire ve ne bereketli bir kaynaktır. Zikrullah kurbet helezonunda bir seyahattir. Dil, duygu, gönül bir koro teşkil edip de Allah'ı anmaya durdu mu insan bir anda kendini sırlı bir asansör içinde bulur ve bir lafzada ruhların uçuşup durduğu iklime ulaşır. Ulaşır da gök kapılarının aralığından neler neler seyreder. Zikrullah'ın muayyen bir vakti yoktur. Namaz, bütün ibadetlerin piri ve din sefinesinin direği olduğu halde belli zamanlarda eda edilir ve eda edilmesi caiz olmayan vakitler de vardır, kerahat vakitleri gibi. Zikrullah ise zamanın her diliminde serbest dolaşma sahiptir ve herhangi bir hal ile mukayyet değildir. اَلَّذ۪ينَ يَزْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Al-İmran suresi 191. ayette mealen onlar Allah'ı ayakta oturarak hatta yan gelip yatarken de anarlar fehvasınca ne zaman itibarıyla ne de hal itibariyle zikrullaha tahdit konmamıştır. Kitap Sünnet ve selef-i salihinin eserlerinde zikrullah'tan daha fazla bir şeye tergip ve teşvik yapıldığını hatırlamıyorum. Namazdan cihada kadar o her ibadetin içinde can gibidir, kan gibidir. Ancak herkesin zikri, zikredilenin onun duyguları üzerinde tesiri ölçüsündedir ki sofiler buna müşahede veya huzur kalp derler. Bazıları Cenab-ı Hakk'ı anarak bir sırlı yol ile kalbinde ona ulaşır. Bazıları da vicdanlarında onu kenzen bilir ve derunlarındaki noktayı istinat ve noktayı istimdat sayesinde sürekli maiyette olur. Bu seviyenin insanları için her yeni anış bir inkıta vesilesi olması itibarıyla cehalettir. Allahu ya'lemu en lestus اَنَّ لَسْتُ Ve وَكَيْفَ اَسْكُرُوهُ اِزْ لَسْتُ اَنْسَهَ Allah biliyor ki ben onu şimdi anmıyorum. Anmak ne demek? Ben onu hiç unutmadım ki sözü de bu anlayıştaki insanların düşüncelerini ifade etmek için sadır olmuştur. Değerli dinleyiciler, zikir deyince ibadetlerin özü, Dedi ya mevzunun içerisinde. İşte o zikrin özü de Kur'an-ı Kerim ve sonrası da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek dudaklarından sudur olan sözler. Şimdi bu noktada tabi ben sözleri ifade ederken de azami böyle dikkat ederek söylemek istiyorum. Çünkü her ne kadar niyetlerimizi Allah biliyor niyetlerimizi saf ve samimi tutmaya çalışsak bile hani konuştuğumuz dil itibariyle nereye çekersen oraya gelir bir tarz olabilir bazen bundan dolayı da bazı dinleyicilerimiz yanlış algılayabilir düşüncesiyle çok tane tane ve hassasiyetle ifade etmek istiyorum. Zikir sadece insanların bir araya gelerek sesli sesli Allah, Allah, Allah diyerek böyle zikretmekten başka bir şey değildir diyemeyiz. Yani sadece zikir budur diyemeyiz. Zikri tek başına da yapabilirsiniz. Hatta şunu da ifade edeyim. Esas zikrin kendisine kıymet kazandıran en önemli yanı, insanın günlük hayatındaki emir ve yasaklara dikkat etmesidir. Yani ben onun bunun hakkını yiyorsam, onun bunun canını incitiyorsam, onun bunun gıybetini yapıyorsam, dünyaya dört elle değil on dört elle sarılmışsam, Allah'ı kullarına sevdirme adına bir gayretim yoksa, acaba bir ses sistemi kurup bütün Antep'e duyuracak şekilde Allah Allah demem çok bir şey ifade eder mi bilmiyorum. Onun için o zikrin o boğazdan aşağı kalbe ve hayata sirayet etmesi lazım. Ve bir de her şeyi Allah'a zikrediyor dedik ya. Üstad hani o deniz dalgalarının Gelip kıyıya çarpmasından ya cappa ya cappa sesini duyuyor. Kedinin miyavlamasından ya rahim ya rahim sesini duyuyor. İşte bu noktadan kalpler ancak Allah'a zikirle tatmin olur. Ama bu zikri belli kayıtlar altına almak sadece şöyle olursa zikir olur demek zannediyorum yanlış olur. Bu noktadan orada insan Allah'la irtibatını kavi tutmaz. Allah'ı anmaz. Yani bir belediye otobüsünde gidiyorsunuz. Bir metroda gidiyorsunuz. Arabada gidiyorsunuz. Tek başınasınız. Veya bir yerlerde yanmışsınız. Hastanede sıra bekliyorsunuz. Diyelim ki bir fatura yatırmak için sıra bekliyorsunuz. Herhangi bir ameliye için sıradasınız. Bu arada içinizden Allah, Allah dediniz. Yani zikrin zamanı, yeri her taraftır. İşte ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi yatarken bile insan zikredebilir. Ayakta zikredebilir, oturarak zikredebilir. Ama dedim ya o zikir gırtlaktan aşağıya inmesi lazım. Hayata yansıması lazım. Hani biz ne diyoruz? Allah, Allah diyoruz. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Yaratıcı yok. Tanrı yok diyoruz. Eğer hayatımızda onun emirlerini dinlemesek, yasaklarından kaçınmasak, o zaman bizim yaşantımızla zikrimiz birbirine ters, tenakuz duruma düşmez mi değerli dinleyiciler? Onun için zikir çok önemli ama, bana göre de en büyük zikir hayatımızda, O'nun emir ve yasakları çerçevesinde yaşamak ve O'nun adını gönüllere duyurmak. İşte o zaman bu zikirle dilimizin zikri birleşirse zannediyorum kalbin zümrüt tepelerinde ifade edilen zikir tepesine ulaşmış oluruz. Bu işin bir yönü bir diğer yönü de bunu da ifade ederken hassasiyetle altını çizerek diyorum kimseyi itham etmeden de Bazen zikir meclislerinde kendinden geçen, o Allah'ın adını seslendirirken, ifade ederken, kendilerinden geçen insanlarımız var. Bunlara bir şey demiyoruz, başımızın üstünde yerleri var. Ancak nefis hiçbir yerde boş durmadığı gibi orada da boş durmuyor bazen. Hani insan, ya şöyle bir kendimden geçeyim, şöyle bir cuş huruşa geleyim de, İnsanlar vay be nasıl kendinden geçiyor nasıl cüç huruşa geliyor Allah Allah ya şu adam neymiş desinler diye. Eğer onu yapıyorsak vay halimize orada gizli şirke girme ihtimali dahi var. Çünkü riya gizli şirktir değerli dinleyiciler. Bu noktadan birçok meselede dikkatli olmamız gerektiği gibi bu zikir meselesinde de çok temkinli dikkatli olmak iktiza eder hani ashab-ı kiram hazretleri bir gece evvelinden olan bir hadiseyi konuşurken birisi diyor ki evet ben kalktım gittim baktım şehrin dışında herhangi bir şey yoktu veya ben de kalktım baktım ki o gürültünün arkası gelmedi falan arkasından da hemen şunu diyor sakın ha diyor ben gece teheccüd falan için kalkmamıştım bir ihtiyaca kalkmıştım yani bağışlayın tuvalet ihtiyacım vardı ona kalkmıştım o münasebetle o sessiz duydum sahabenin titizliğine bakın yani orada insanlar vay be bu adam gece teheccüte kalkmış o vesileyle de o sesi duymuş diye riyaya girmesin yanlış algılanmasın diye bunu ifade etmek etmeden de geçmiyorlar. Şimdi elhasın bu husus çok temkinli olmamız gereken bir husus. Ben yine bu ifadelerimde yanılmış olabilirim. Eksikler yanlışlar kendi nefsime şahsıma ait ama... Şu hele hele böyle dini yayın yapan radyolarımızda... Son zamanlarda artık bu işin hani halk arasında cazıttılar diyor ya... Yani böyle öyle ilahiler var. Öyle parçalar var aman ya Rabbi. Güya zikir eşliğinde söyleniyor ama... Siz de takdir edersiniz... Artık bu işin bir disiplinize edilme zamanı geldiğine inanıyorum. Yahu Allah'ı zikir bir fon müziği gibi algılanamaz ki. Buna maalesef din ve diyanet adına önde olan insanlar çıkıp bir şey de demiyorlar. İşin garibi bu. Yani bir vatandaş çıkacak, kendine göre ilahi veya kaside söyleyecek, bir beyit söyleyecek, eh... Yanında fon olarak veya müzik gibi de Allah'a zikir o da nasıl olduğu da belli değil. Bazılarında bakıyorsun küçük çocuklar anlamayınca kalkıp oynuyorlar şimdi enteresan. Yani oyun havasını andıran bazı böyle dünya ehlinin söylemiş olduğu müzik parçalarını andıran eserlerin sayısı oldukça fazla. İşte bu noktadan biz bu ifadeleri de zannediyorum zikir yerine koymamız çok zor. Zikir sadece Allah için Allah'ı anmak. Bizi yaradanı anmak. Hani bir hak dostu yıllar önce haç yolculuğu sırasında o dönemde uçaklar filan da yoktu. Otobüslerle gidiyordu insanlar. Mola verildiği bir yerde Sakalını sinesine yapıştırmış, o istirak anında böyle kendinden geçmiş bir vaziyette. Adamcağız öyle bir hale giriyor ki otobüs adeta kendiyle beraber zikretmeye başlıyor, otobüs sallanmaya başlıyor. Nasıl bir dünya, nasıl bir kalbi hayat var ki adamda? Adam Allah, Allah! Allah derken otobiste beraber Allah diyor. Ve sonrasında da Allah'ım beni de Allah'ım beni de Allah'ım beni de onları değil sözünü duyunca etrafındaki insanlar yahu ne oldu bu adama deyip adamı gelip kendi halinden tabiri caizse tekrar dünyaya döndürüyorlar uyandırıyorlar. O içinde bulunduğu alemden çıkarıyorlar tabiri caizse. Ve soruyorlar ona ne oldu yahu sana? Gözümün önünde diyor. Cehennemde yanan insanların hali belirdi. O ümmet-i Muhammed'den olan insanların cehennemde yanmasına kalbim razı olmadı. Dedim ki Allah'ım onları değil beni yak. Onların yerine beni de yak Allah'ım yeter ki onları yakma. Hazreti Ebubekir Bekir müsüllü. İşte zikir böyle olursa zikir. Evet. Zikir kalpte marifeti derinliği ulaştıran insanı ulaştıran en büyük husus ve müminin vazgeçilmezi Allah bez baki heves diyor ya onu tanıyan ve itaat eden diyor ya hani zindanda dahi olsa mutludur huzurludur ama onu tanımayan ona itaat etmeyen saraylarda da olsa bedbahtır. Bu noktadan Allah'ı anmak, Allah'ı zikretmek, tabi o zikrin gereğini de hayatına hayat yapmak, hayata yansıtmak, bu çok önemli bir şey. Evet değerli dinleyiciler, Rabbim gönülden böyle zikirle bizleri serfiraz eylesin. Onu gönülden anma. Düşünün ki siz bir gece kalkmışsınız, Gecenin zülfünde abdestinizi alıp Rabbin huzuruna gitmişsiniz. O gecenin sessizliği ne kadar da güzel. Hani böyle aşıkın maşukuyla buluşması anı neyse, kulun Rabbisiyle buluşması anı. Orada aşık maşuk buluşmasında bir beşer diğer bir beşerle buluşuyor. Bir sevgi bir sevgiliye sevdiği ulaşıyor. Ama burada kulun Allah'ı ile Rabbisi ile buluşması var. Yani bu bir beşerin beşerle buluşması gibi değil. Yaradılanın Yaradan'la buluşması. Ve el pençe divan durup gözlerinden dane dane yaşlar akarak "Rabbim geldim huzuruna." demez. "Allah'ım tut elimden Tut elimden ki edemem sensiz demez Hani Üstad Hazretleri nasıl bir anda söylüyorsa. Faniyim fani olanı istemem. Acizim aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim gayr istemem. isterim, fakat bir yar baki isterim. Hiçender hiçim fakat bir şemsi sermed isterim diyor ya. İşte gerçek baki yar Allah Celle Celaluhu. Siz bir beşer olarak onun o gecenin zülfünde kapısına gidip o yardan kapısına gelen kimseyi geri çevirmeyen, şimdiye kadar gelenlerin de boş döndürülmediği o Rabbin huzuruna gittiniz. Orada sesli veya sessiz Allah Allah, Allah dediniz. Ve zannediyorum, şu dünya ve içindekiler, size verilse, o anı, o hazzı, o mutluluğu, tattığınız an, elinizin tersiyle itecek, Yunus gibi bana seni gerek seni diyeceksiniz. İstemem Allah'ım diyeceksiniz. Ben seni istiyorum Allah diyeceksiniz. Onu bulan, Neyi kaybetmiştir ki? Onu kaybeden neyi bulmuştur ki? İşte sohbetimi yine üstadımızın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Bir ara vermek istiyorum. O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyet yok. Çünkü o razı olduktan sonra hikmete de iktiza ederse halkları da razı eder. İnsanları da razı ettirir. Çünkü bütün insanların kalpleri, beyinleri, akılları, kafaları Allah'ın elinde. Hani bazen diyorlar ya, yahu falan Hoca Efendi'yi filan nasıl sever? Yahu Allah sevdirirse sever. İşte falan kez şahıs, Hoca Efendi'yi nasıl sever? Yahu Allah sevdirirse sever. Değil mi? Amr ibn As ile Halid bin Velid o ana kadar İslam'ın düşmanı değil miydi? Uhud'da İslam'ın ve Müslümanların karşısında savaşmamış mıydı Halid bin Velid? Amr ibn As o hicrete giden insanların peşinden koşup da Habeşistan'a Necasiden Müslümanları kendisine teslim etmesini istememiş miydi? Ve bu iki insan bakın bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu, metodu, stratejisi, hayatı bakın. Eğer Efendimiz ona onlara düşmanca bir tavır, kince bir tavır sergilemiş olsaydı Halid bin Velid gibi bir deha Müslüman olmazdan önce de Müslüman olduktan sonra da hiçbir harbi kaybetmemiş büyük bir komutan. Ve Amr bin As gibi bir dahi kendi kendilerine Medine'ye gidip Efendimizin huzurunda Müslüman olurlar mıydı? Hatta yolda birbirlerine rast geldiler. O ona dedi ki sen nereye gidiyorsun? O da ona dedi sen nereye gidiyorsun? Çünkü birbirlerine diyemiyorlardı. Medine'ye gidiyorum. Hazreti Muhammed Mustafa'yı görmeye gidiyorum. Onun huzurunda bulunmaya gidiyorum diyemiyorlardı. Yıllardır Hazreti Muhammed'in hasmı olmuşlardı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sonrasında Çağrı veya Erisale er filminde seyretmişsinizdir. Halet bin Velid Müslüman olduktan sonra üzerindeki o elbisesini efendimizin altına sermiyor mu? Kolundaki, boynundaki o kıymetli madenleri Efendimiz'in önüne koymuyor mu? Kalpler, beyinler, akıllar Allah'ın elinde. Allah sevdirirse, Sizi Hristiyan da sever, Yahudi de sever, Putperest de sever, ateişler de sever, Severler de severler. Ama Allah sevdirmezse, Havada takla atsanız, denizde yürüseniz, göklerde uçsanız sevdirmezse sevmez Allah. Sevdirmez. Ama Allah'a kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin ve sevdirsin buyuruluyor. Rabbim bizi Allah'a kullarına sevdiren ve Allah'ın da kullarına sevdiği ve sevdirdiği kullarından eylesin diyoruz. Kısa bir aradan sonra... Aile İlmihali bölümünde yeniden buluşmak üzere sizleri şimdilik alasmaladık diyoruz efendim. sineyi koplar telaş feryâd eder vakti saher her önemsineyi koplar telaş feryâd eder vakti saher hem dinleyenleri geldik aile ilmahali bölümüne gerçi programdan sonra gelen telefonlarda bu aile ilmahali bölümünü biraz daha uzatmamız isteniyor ama bizde zamanın ve programımızın elverdiği er ölçüde sizlerle paylaşmayı inşallah düşünüyor devam ediyoruz dünden de Size ifade etmeye çalıştığım gibi bugünkü konumuz hanımlar güzelleşmek için harcama yapabilirler mi? Evlenmiş olan bir hanımefendinin kendini yabancılar için süsleyip cazip hale getirmeye çalışması yanlıştır. Hatta günahtır. Çünkü bir hanımefendinin Yabancılara cazip hale gelme arzusu meşru bir arzu değildir. Aile yuvasının huzurunu kaçırabilir, yanlış yorumlara da sebep olabilir. İşte bundan dolayıdır ki hanımlar süslenmeyi, zinetlenmeyi yabancılar için değil, kendi beyi için yapmalı. Nikahlısı için söz konusu etmelidir. Bunda ise mahsur olmadığı kesindir. Bunu tekrar ediyorum. Çünkü günümüzde maalesef çok böyle yerlerinin değiştiği değer ölçülerinden bir tanesi de bu. İnsanımız caddeye, çarşıya, pazara, şuraya buraya çıkarken aman ya Rabbi. Olmaz türlü süsü püsü yapıp en güzel elbiselerini giyip hani derler ya halk arasında sanki beğendirmeye gidiyor diye giderken hele hele sonrasında da yanındaki beyleri birisi ona bakınca dikleniyor ne bakıyorsun gibi. Ya kardeşim bu kadar dikkat çekici giyindirirsen süslendirirsen püslendirirsen elin oğlu da bakacak yani bakacak derken onlara fetva vermem anasını demiyorum. Ama sen işin başında onu öyle sokağa salmasana. Ama evde de böyle hani yine halk deyimiyle hapishane kaçkını derler. İşte yemek kokulu, yağ kokusu sinmiş, böyle temizlik yapılmış, şöyle olmuş böyle olmuş bir kıyafetle de evin beyine görünmesi işte değerlerin alt üst olduğu bu ölçülerden bir tanesi. Bunu tekrar ediyorum değerli dinleyiciler. Evlenmiş olan bir hanım efendinin kendini yabancılar için süsleyip cazip hale getirmeye çalışması yanlıştır. Hatta günahtır. Çünkü bir hanım efendinin yabancılara cazip hale gelme arzusu meşru bir arzu değildir. Aile yuvasının huzurunu kaçırabilir, yanlış yorumlarımı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 Bu defa yersiz düşüncelere manasız özentilere saplanır. Gereksiz şeyler dikkatini çeker. Lüzumsuz şeyleri çok lüzumlu ihtiyaçlarmış gibi görmeye başlar. İşte bundan sonradır ki yanlış istekler manasız arzular onu alıp götürür. Dış güzellik özentisine saplanır kalır. Nitekim bu anlattığı olay da Böyle gelişmekteymiş bu soruyu soran vatandaşın bir hanım arkadaşı durmadan kendisiyle uğraşıyor, güzellik için başvurmadık çareler bırakmıyormuş. Bu defa kendisini ikazda bulunanlar demişler ki, ''Senin yaptıkların yanlış ve günahtır. Yüzündekileri neden aldırıyorsun? Eline yüzüne neden böyle şeyler sürüyorsun? Kendini farklı hale getiriyorsun? Niçin bu kadar uğraşıyorsun?'' bunun üzerine konu derinleşmiş bize yazmışlar soruları şöyle olmuş bir hanım kendini güzelleştiremez mi bu günah sayılır mı efendim önce şu hususu arz edeyim bilhassa evlenmiş olan bir hanımefendinin kendini yabancılar için süsleyip cazip hale getirmeye çalışması yanlıştır hatta günahtır bunu bir daha tekrar ediyorum çünkü bir hanımefendinin yabancılara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 Demek ki söz konusu süslenme beyi içinse, nikahlısına özel bir bakımlılıktan başka bir şey değilse, buna günah demek yanlış olur. Aksine sevap demek bile mümkündür. Çünkü beyin dikkatini haramlardan çekip, helaline tahsis etmeyi temin etmek gibi meşru bir arzu da söz konusudur. Zaten bugün sokak ve günlük hayat zihinleri, yanıltıcı, haram cazibelerle dolu bulunmaktadır. Böyle zamanlarda hanımın beyni dışarının cazibesinden koruyacak tedbir almasını yadırgamak makul de olması gerektir. Evet, kitaplarımızdaki yasaklar normal ve tabi olanı değiştirme çalışmaları için söz konusudur. İlk bakışta normal görülen, göze batacak bir çirkinlik şeklinde anlaşılmayan görünüş fıtri olan tabii sayılan görünüştür. İşte bu tabii olan durumu değiştirmeye hacet yoktur. Yani mesela Allah size bir saç vermiş. Saçın rengi siyah olur, kumral olur, sarı olur neyse. Yahu sizi yaratan, sizi yoktan var eden, sizin bütün ihtiyaçlarınızı gideren bir Halıkü'z-Zülcelal size bir renk vermiş. Bir saç vermiş. Sen adeta diyorsan ki Allah'ım ben senin benim için takdir ettiğin o rengi beğenmiyorum. Kendime göre bir renk istiyorum diyorsan. Şimdi burası enteresan bakın. Veyahut da sen bana fıtri olarak bir kaş vermişsin, bir kirpik vermişsin, bir dudak vermişsin, şunu bunu vermişsin neyse. Ve parantez şunu arz edeyim şu anda hatırlayamadım bu makyaj malzemeleri imal eden bir Yahudi kadından bahis ettiler kendi imal ettiği makyaj malzemelerini katıyen kendisi kullanmamış hatta bir ara şunu da söylediler bazı medyada da bu yayınlandı dudak boyasında domuz yağı olduğu yüzde şu olduğu şu makyaj malzemesinde bu olduğu filan diye böyle değişik yerlerde yazıldı çizildi. Şimdi eğer bunun gerçek yönü varsa korkunç bir hadisedir. Bir Müslüman bayan dudağına dudak boyasını sürecek. Sonrasında da dudağını birbirine sürdürteceği domuz yağını da beraber tatmış yalamış olacak. Ne kadar acı bir şey bakın. İşin en acı tarafı bu makyaj malzemesini imal eden Firmanın sahibinin zannediyorum eğer yanlış hatırlamıyorsam Helena Rubinstein katiyen kendisi hiç kullanmamış o malzemelerden. Hani derler ya kendi yer salkımı ele verir talkını hesabı. Şimdi bu noktadan mümin hele hele mümin hanımlar o sade güzelliği o saf duruluğu muhafaza etmeli bence. Ve dikkatinizi çekmiştir. Hep böyle suni güzelliklerle bakış yapan insanların belli bir yaştan sonra yüzüne bakılmaz hale geldiği artık kaçınılmaz bir şeydir. Ama benim o anam, o ninem hiç yüzüne bir şey sürmemiştir ama o yaşlı halinde bile baksanız yüzünden nur akmaktadır. Bu da parantez arz etmiş olduğum değerli dinleyiciler. Evet. İşte bu tabi olan durumu değiştirme hacet yoktur. Şayet bakınca göze batıyor, dikkat çekiyor, çirkinlik hissi veriyorsa, bundan kurtulmak için tedbirler almakta mahsur yoktur. Yanaktaki tabi ve fıtri görünüş arz etmeyen kılların alınmasının caiz olması gibi. Hemen ifade edelim ki güzellik sadece yüz güzelliğinden ibaret de değildir. Asıl güzellik ahlak ve huy güzelliğidir. İlim, irfan zenginliğidir. İhtiyaç seviyesinde bir kültüre sahip, mantık ve muhakemeye malik bulunma güzelliğidir. Bunlardan mahrum bir dış güzellikle kalmak ise yanıltıcıdır. Çünkü, ilim, kültür, ahlak güzelliği, yaşlandıkça geliştiği halde, sadece yüz güzelliği kısa zamanda son bulmakta, sahibi kültürsüzlüğüyle Maneviyat eksikliğiyle, beceriksizliğiyle baş başa kalmaktadır. İşte korkulması gereken çirkinlikler bu gibi devamlılık arz eden cehalet çirkinlikleridir. Mezhep sahibi Ahmet bin Hanbel'e iki kızdan söz etmişler. Biri yüz güzelliğine sahip, diğeri de huy ve maneviyat güzelliğine malik. Hangisini tercih edersin demişler. Ben demiş huy ve dindarlık güzelliğine sahip olanı tercih ederim. Çünkü öteki dış güzellik yok olup gider. Ama dindarlıktan doğan ilim, irfan, huy ve ahlak güzelliği yaşlandıkça kuvvetlenir, devam eder. Beni de ömür boyu devam eden güzellik mutlu eder. Kısa zamanda kaybolan değil demiş. Evet değerli dinleyiciler, bu husus maalesef çok acı günümüzün insanları tarafından artık böyle öyle bir hal almış ki, Normal adiyattan yani böyle mutlaka yapılmalı gibi bir alışkanlık haline gelmiş. Tabi herkes neyi nasıl alması gerekiyorsa öyle alsın. Bizim bu konuda daha fazla bir şey dememiz zannediyorum yakışık almaz. Burada bir husus daha var. Diş doldurtma, kaplatma gibi ihtiyaç tedavilerini meşru gören alimler sırf güzel görünsün diye dişleri törpül etmeyi, seyretmeyi, sağlam dişlerin dış yüzlerine, altın ve gümüş gibi madeni süslemeler yaptırmayı caiz görmemiş. Bakın sırf güzel görülsün diye diyor. Allah'ın yarattığına gereksiz müdahale kabul etmiş, ihtiyaç olmayan şeyi ihtiyaç haline getirme israfı ve yabancıların dikkatini üzerine çekme gayreti olarak yorumlamışlardır. Bir hanım süründüğü kokuyla mescide giderken yabancıların dikkatlerini çekmesi üzerine Efendimiz tarafından ikaz edilmiş, kıldığı namazın mı sevabı çok olacağı, yoksa kokuyla yolda yabancıların dikkatlerini çekmek günahının mı daha fazla olacağını düşünmesi hatırlatılmıştır. Bu itibarla yabancılara karşı süslenme ve dikkatlerini üzerine çekme çabalarının nikahlısına karşı ibadet derecesindeki sevap olan süslenmeye dahil olmadığı da ifade edilmiştir Hazreti Fatıma validemiz hayırlı hanım kocasından başkasının dikkatini çekme ihtiyacı duymayan hanımdır derken Hazreti Ali Efendimiz de hayırlı bey hanımından başkasını hayaline almayan beydir hatırlatmasında bulunmuştur bir konu daha geldi önümüze maalesef bazen bir asansörden iniyoruz aman ya Rabbi 5-10 dakika evvel hanımefendinin birisi o asansörden çıkmış o parfüm kokusu hala devam ediyor hani biraz da böyle menkıbedir bu e, çok böyle şey olarak alınmasın da biraz böyle avamca ifade edilir parfümün ilk çıkması batılılarda çünkü parfüm baya bir yoğun hani bunu da derken böyle ...ciddi şekilde sıkılarak ifade etmeye çalışıyorum. Bizlerde temizlik her yönüyle temizliktir. Koltuk altından değişik yerlerin temizliğine kadar. Fakat maalesef gayrimüslimlerde bu temizlik hassasiyeti o kadar olmadığından dolayı... ...işte bu kokuları bastırmak için güzel kokular, parfüm sürünme... İşte koltuk altı parfümleri, bilmem ne parfümleri, saç spreyleri falan filan bakın. Bu eğer ben rakamları bilemiyorum ama Türkiye'de ithal ürünler sıralamasına baksanız zannediyorum çok ciddi bir yakın tutmaktadır bu rakamlar. İşte bu noktadan bayanlar hasreten başkasının dikkatini çekecek şekilde çekmeyecek şekilde de olsa koku sürünerek sokağa çıkmasınlar. Başkalarının yanına o kokularla, başkalarının dikkatini çekme ihtimali olabileceğinden dolayı eğer koku süreceklerse evlerinde kendi helallerine, beylerine, dikahlısına karşı sürsünler. Ama sokağa, caddeye, misafirliğe giderken katiyen birisinin bazı duygularını tahrik edecek kokularla onların yanına gitmeleri veya sokağa çıkmaları uygun görülmüyor, meşru görülmüyor değerli dinleyiciler. Evet, şimdi bir husus daha var. Onu da inşallah sizinle paylaşıp bu aile ilmihali bölümünü bitirmek istiyorum. Kadının yüzündeki tüyler alınamaz mı diye bir soru var. Kadını çirkinleştiren yüzdeki tüyler alınır. Erkeklerde görülen sakal bıyık gibi şeylerin kadınlarda görülmesi halinde alınması caizdir. Hanımların kendilerini çirkinlikten kurtaran usullere başvurmaları yasak değildir. Hatta gereklidir de. Ancak dikkat edilecek husus şudur. Hanım kim için süslenecek? Kime kendini cazip gösterecek? Yani kim için böyle bir görünüş güzelliğini geliştirmeye çalışacak? Beyi içinse mesele yoktur. Bir hanımın beyi için süslenip kendisini cazip hale getirmesi kitaplarımızın tavsiye ettiği bir tedbirdir. Çünkü namahremden anlamayan nice kadınlar kendilerini herkese cazip göstermekte dindarını da dindar olmayanını da fitne seline atar durumu arz etmektedir. İşte böyle bir vasatta hanımın kendini cazip hale getirmesi ve beynin dikkatini sokaktan çekip kendine bağlamasından daha makul bir şey düşünülemez. Hem beyi hem de kendisi için faydalıdır bu. Mahsurlu olan hal, kadının kendisini kocasından başkasına cazip gösterir hale getirmesi, nikahlısının dışındaki erkeklere karşı çekici duruma girmeye çabalamasıdır. Zaten her türlü fitne de buradan meydana gelmektedir. Kendisini kocasının dışındaki erkeklerin dikkatini çekmek için süsleyen kadınları Efendimiz şiddetle uyarmış, benden sonra erkekler için en yıkıcı fitne kendini nikahlısından başkası için süsleyen kadın tarikidir buyurmuştur. Bu konuya niçin mi girdim? İşte bir dinleyicimizin sualinden dolayı yeni evlenmiş olan bey dinlediği bir konuşmadan sonra bize bu suali sorma ihtiyacı duymuş. ''Hanımlar yüzlerindeki tüyleri alamazlar mı? Dindar Hanım'a bu konuda izin yok mu? Dinlediğim bir konuşmada buna izin olmayacağı intibağını aldım. Çok da üzüldüm. Çünkü yeni evli biri olarak buna ihtiyacımız vardı. Bunu yasaklayan hadis, var deyince zor durumda kaldık doğrusu. Demek Dindar Hanım kendisini beyine cazip hale getiremez. Fıkıh kitaplarına baktığımızda şu hükmü görmekteyiz.'' Kadını Çirkinleştiren Yüzdeki Tüyler Alınır Erkeklerde Görülen Sakal Bıyık Gibi Şeylerin Kadınlarda Görülmesi Halinde Alınması Caizdir İbni Abidin Sakal Ve Bıyığın Kadında Fıtrat Olmadığını Bu Sebeple Eğer Çıkarsa Kesilmesinin Müstahap Olacağını Beyan Etmiştir Bu Kılları Gidermenin En Uygun Yolu Tıraş Olmak Değil da pudra veya benzeri tıbbi şeylerle yolmaktır demiş. Anlaşılan odur ki dindar hanımın kendini beyne karşı cazip duruma getirmesi müstehaptır. Beyni yabancıların cazibesinden korumuş olma hikmeti de vardır bunda demiş ve biz de aile ilmi halinin programını burada bitiriyoruz. Değerli dinleyiciler İnşallah bir sonraki Sabahın Bereketi programında yine sizlerle buluşmak ümidiyle Hepinize Allah'a emanet ediyor. Hepinize hayırlı günler diliyor. Gönüllerinizden sevginin, yüzünüzden tebessümün eksik olmamasını diliyor. Dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın. O dualarınız Rabbim katında kabul ettiği duaların arasına dahil edilsin inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbim korktuklarınıza düçar eylemesin, umduklarınızdan da mahrum eylemesin. Ve Rabbim bizi şu yeryüzünde, hani diyor ya, kimsesiz hiç kimse yoktur. Vardır her kimsenin kimsesi. Kimsesiz kaldık yetiş ey kimsesizler kimsesi. Denildiği gibi Rabbim bizi sahipsiz kimsesiz bırakmasın. Üzerimizden inayetini, siyanetini rahmetini, merhametini eksik etmesin diyoruz ve bir duamız var, arkasından bir şiirimiz inşallah. Sizlerle yeniden buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum efendim. içinde Sıkıntı çekenlerin bütün dertlerini gideren, gamlı ve kederli olanlara nefes aldırıp onları ferahlandıran, Mahsumların hüznünü mutluluk ve sevince çeviren güzeller güzeli Rabbimize sonsuz hamdü sena, Cenab-ı Hakk'ın ona itaati kendine itaat kabul ettiği biricik efendimize, onun pak ailesine, tertemiz ashabına selatu selam ediyor. Günahlarımızın rahmet deryasında eriyip gideceği recasıyla el açıp yalvarıyoruz. Merhameti sonsuz biricik Rabbimiz sıkıntılarımızı izale buyur ve bizi içinde bulunduğumuz gamdan kede de, kederden kurtar. En yakın bir zamanda biz aciz kullarına nezdinden bir fereç ve mahreç Çıkış yolu ve ferahlık nasip eyle. Bu mücrim bendelerini nefeslerimizin, insi ve cinni şeytanların ilka etmeye çalıştıkları vesveselerden, şehvet ateşinden, gaflet zilletinden uzak tut. Rahmetinle muamele buyur da bizi günahlardan koruyacak elbiselerle donat. Bizi mehafet ve mehabet duygularıyla beraber müşahede imkanı lütfet. Lütfette bütün varlığın senin birliğine şeffaf bir ayna olduğu hakikatini görebilelim. Kulaklarımıza ve gözlerimize de hakkı görmeyi ve hakikati duymayı müyesser kıl. Bizi cehalet vadilerinin dar ve boğucu atmosferine de terk etme. Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme, aile efradına ve bütün ashabı güzinine, selatü selam ederek bunları senden dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz. AKINCI TÜRKÜSÜ Atlastan cepkenli yiğit akıncı Dönmedin geriye bunca yıl oldu Gözlerim yollarda ruhumda sancı Elimde güllerim buruşup soldu Gezdiğim yerlerde hep seni sordum Şimdi gelir diye hayaller kurdum. Günler geçti, ben yarın deyip durdum. Bin hafakan sinem boşalıp durdu. Bin hafakan sinem boşalıp durdu. Gel dizgini artık, şahlansın atın. Gel ki vaat edilen günler pek yakın. Ufukta bahar var unutma sakın zulmet silindi her yöre nurdu